Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulü Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi cümle'nin Allah'a Soru 203 İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim Soru 203 Alanlar itibariyle bidatler kaç kısımdır? Cevap. İbadetlerde bidatler ve muamelatta bidatler olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Zaten önceki derslerde işlemiştik. E, muamelatta olan bidatların lugavi manada bidatlar olduğu, mesela uçak gibi, araba gibi daha önce var olmayan, sonradan çıkmış olan şeyler. Bunların ibadet mi tahalluku yok, var. Ama bunlar hani ibadetler babındaki bidatlar olarak değerlendirilmez. Mesela uçak bugün icat edildi. İşte seferilik mesafesi İslam'da belli. 5,5 km. Önceden insanlar bir deveye biniyordu, aylarca seyahat ediyordular. Haftalarca mesela. İşte bir meşakkati vardı falan. Şimdi hani uçak var çok rahat. Biniyorsun iki saat sonra dünyanın çok uzak bir noktasında başka bir ülkeye gidebiliyorsun. Hani bu manada bu yeni çıkan bidatların tabii ki ister istemez şerii ahkama bir tahalliku söz konusu. Ama bunlar içtihatla, zaten şeriatla belirtilen asıllarla belirleniyor az çok. seferinin illeti şey değildir, siz söyleyen adını. Meşakkat değildir. Seferin illeti mesafedir. Dolayısıyla ister uçakla git, ister deveyle git, ister arabayla git. Hangi bidatla gidersen git şu andaki mu, e, muamelat manasında, lugavi manada. Fark etmez. Eğer iyi mesafeyi açtıysan artık müsafir sayılmışsındır ki. Yani malumdur ki uçakla da gitsen, arabayla da gitsen muhakkak bir ezası var insan onları. Yani yolculuğun başlı başındaki Resulullah öyle söylüyor. Sefer ezadan bir parçadır diyor aleyhissalatü vesselam. Netice itibariyle hani muamelatta olan bidatların ister istemez şer'i kâmille bir bağlantısı var. Ama bunlar kınanmış olan bidatlar babından değiller. İşte ibadetlerde var olan bidatlar şimdi onun kısımlarını anlatacak bir sonraki soruda inşallah. Soru 204. İbadetlerde bidatlar kaç kısma ayrılır? Cevap: İki kısma ayrılır. Birincisi Allah'ın kendisine hiçbir şekilde izin vermediği bir yolla ibadete kalkışmak. O yüzden fıkı fıkıh kaydesidir. Daha önce de defalarca naklettim diye hatırlıyorum. Ee, normalde eşyada asıl mübahlıktır. Ta ki haramlığına delil gelene kadar bu bir usul kaydesidir. Yani şu sorulmaz. Allah subhanahu aleyhi ve sellemde demiş şu, şu hayvanları yemeniz size yasaktır. Ya işte şu hayvan acaba o zaman o da mı haram mı diye sorulmaz. Eğer o sayılanlar içinde değilse Geri kalan hepsi mübahtır. Dolayısıyla eşyada asıl olan mübahlık olduğu için delil olmadığından dolayı helalliği üzerine bırakılır. Ama ibadete gelince, ibadette asıl haramlıktır. Ta ki ona emreden delil gelinceye kadar. Yani mesela bir delil geldi, zayıf bir hadis mesela. Yani işte alimlerden bir kavil mesela. Yani hücce değeri taşımayan ama hani kafamızda şüphe edebilecek. Acaba amel edelim mi, etmeyelim mi diye. Bunlar sahihliği sabit olana kadar ibadette asıl haramlık olduğu için terk etmek fazilettir. Yoksa amel etmek değil. Neden? Çünkü e, ibadetler ancak Allah'ın emrettiği şekilde yapılabilir. Kendi kafamızdan bunu uyduramayız. Zaten ne musibet çıktıysa da insanlar bu söylediğim asıl var ya basit asıl. Bunu bilmedikleri için insanlara helalete sürükleniyorlar. O yüzden bidatçıları nasihat ettiğiniz zaman ne diyorlar? Ya kötü mü işte Kur'an okuyoruz diyorlar. Hani insanın akılcı, kıyası bir varlık olduğu için hani kıyas ediyor. Ya korona okumak ecri olan bir amel. İbadet ibadet ediyoruz. Ne var bunda gibi bakıyor ama asıl e, burada müşkilat Allah'ın onu emretmemiş olması. Dolayısıyla adının da otomatik olarak bir data gelecek olmasadır. Evet. Tasavvutçuların cahillerinin eğlence ayetleriyle raks, alkış, şarkı, çeşitli çalgı ve benzerleri ile ibadet etmeye kalkışmaları gibi yani o dönemdeki sofilerin yani yaptıkları bu haramlar. Aslında çok fazla rabıta mabıta, <gülüyor> Allahu alem belki yaygın, belki yaygın değil. Bu sadece bir yorum benim benden sadır olan da. Hani Kurtubi'nin şeyine falan baktığınızda, tefsirine başka kitaplara baktığınızda, geçmiş seleften veya haliften onların yoluna tabi olanlardan. Hep böyle işte raksla şey yapmak icma ile haramdır. Öyle zikir yapmak, şöyle şöyle yapmak, şöyle şöyle icma ile haramdır. Hep bunlar onun haramlığından konuşmuşlar. Niye? Bunlar zaten hani küfür olan şeyler değil. Yani zaten e, haram olan e, itikada şirk olacak şekilde yansıyacak durumlar değil. Ama bugün günümüzde tasavvuf artık bundan çıkmış yani. Yani çok fazla bu raks, alkış bunu yapan adam yok. Var ama çok azlar. Yani çok az gerçekten geçmişe nispetle. Bugünkülerin daha fazla bulaştığı şey itikattaki şirkleri. Yani neden biliyor musunuz? Bunda bir temel sebebi var. Geçmişler müşrik de olsalar ibadet gibi bir kültürleri var. Bugünkilerin ibadet diye bir şeyleri yok. Din sadece konuşmak onlara göre. O yüzden hani o bidatları sadece şirk olarak kalmış itikatlarında Bizim şeyh uçtu, kaçtı, geldi, bunu götürdü, arabayı tuttu düşmesin. Hep böyle batıl hikayelerle birbirlerini aldatıyorlar. itikatlarını bozup şirke düşüyorlar. Evet. Onlar bu yaptıklarıyla Yüce Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu Kimselerin davranışlarına benzer işler yaparlar. Onların beytin Kabe'nin yanında duaları ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. Yani Enfaj bu da suresi. müşriklerin ibadet yaptığının en açık delildir. Enfaç suresi 35. ayet. Arapça orijinal yani ayetin aslında şu geçiyor. Onların salatı yani namazı Kabe'nin yanında biliyorsunuz salat. E, mana itibariyle dua manasına da geliyor. O yüzden bazı sapık mealciler ne yapıyorlar? Biz namaz kılmıyoruz, dua ediyoruz. Çünkü salem bir manası da duadır diyorlar. Allah subhanehu ve teala burada onların duası, Kabe'nin yanında ki bunlar dua eden, Allah'tan yalvaran, yakaran isteyen, Allah ibadet eden varlıklar. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ Evin yanında illa مُكَعَوْ وَتَصْلِيَ مُكَعَوْ وَتَصْلِيَ alkışlayıp el çırpmak hıslık çalmak bu manalara geliyorlar. o zamanki müşrikler farklı farklı ibadetler kendince ihtisas etmişler. Mesela burada ayette zikredilmeyen ama siyerlerde, rivayetlerde geçen başka bir vasıfları daha var. Çıplak tavaf ediyorlar mesela. Öyle mi? Niye diyorlar ki biz böyle elbiselerle günah işledik. Günah işlediğimiz için bizim hani temiz olarak Allah ibadet etmemiz karşısına çıkmamız lazım. İyi niyetle, iyi niyetle kendilerince bir bidat ihtisas ediyorlar. Buna benzer zaten hiçbir bidat yok ki iyi niyetten arız olmasın yani. Herkes iyi niyetle çıkarmıştır ama iyi niyet adamı cennete koymaz. Yani bu genel şeriatın ortaya koyduğu bir sözdür. Şeriatın kabul ettiği. İyi niyet insanı cennete götürmez. Cennete götürecek şey, e peki doğru mutabık olan niyetsiz bir amel cennete götürme o da götürmez. O da münafığın halidir. İkisi de yerilmiştir. Niyetin temiz olduğu ve amelin şeriyata mutabık olduğu şeyler ancak insan ne yapabilir? Cennete ulaştırabilir. Evet. İkincisi ise aslı itibariyle meşru fakat yerinde olmayan bir yolla Allah'a ibadete kalkışmaktır. Mesela erkekler için başı açmak buna örnektir. Başı açmak erkekler için ihramda meşru bir ibadettir. Fakat ihramlı olmayan bir kimse oruçlulurken yahut namazda ya da başka bir ibadeti yerine getirirken ibadet niyetiyle bu işi yapacak olursa bu haram bir bidat olur. Evet yani normalde ihramın ile ihramın dışındaki ahkam biraz değişiyor. İşte mesela ihramda kadınlar yüzünü ne yaparlar? Açarlar. Yani İslam kadını yüz örtmeyi emretmiş. İhramlı kadın mikat bölgesinden girdi mi yüz açar. Hatta Ayşe diyor ki radıyallahu anh'a biz yüzümüzü açardık ihramlıyken örtmezdik. Resulullah bize böyle emretmişti. Yabancı erkekler geçince diyor yüzümüzü örtüyle örterdik, yüzümüzü çevirirdik. Onlar geçtikten sonra tekrar yüzümüzü açardık. Normalde ihramın dışında emredilmiş bir farz, bir vacip kadını. O yüzden ihramın ahkamı değişiyor. Erkeğe de aynı şekilde başı ihramlıyken ne yapmak gerekir? Açması gerekir, örtmemesi gerekir ihramdayken. İhramda zaten dikişliye hiçbir elbise giyilmez. Sadece iki tane bez parçası vardır. Onlar da dikisiz olur. Birinin üstünü birinin de altını kapatmak için erkek sadece kullanabilir. Kadın da aynı şekilde dikis Kadın da tabii dikisiz olması şart değil. Orayı düzelteyim. Ama erkekte öyle bir şart var. Baş açma ahkamı da ihramlı ve ihramlıyken böyle değişir. Şimdi günümüzde toplum arasında meşhur olan bir şey var. Kafayı takkeyle kapatmak. Adam Kur'an okurken cebinden çıkartıyor takkeyi kafaya takıyor. İşte namaz kılacakken Türk toplumunda çok fazla yaygın. Takkeye takıyor. Bunun tabi itici sebepleri var. Şimdi insanların cehaleti muhakkak var. Ama işte Hanifi mezhebine, Şafi mezhebine bağlı olduğunu iddia eden sonraki halefte bidatlar türediği için. Mesela sonraki Hanifi ve Şafi fıkıh kitaplarına baktığınızda başı açık olanın şehadetinin kabul olmayacağı. Kafasında takke, olmayan, takke olmayarak namaz kılanın, Kur'an okuyanın işte ibadetinin merdut olduğu. Böyle çok katı çok sert fetvalar görebilirsiniz. Bu yüzden İnsanlar da fetva taklit eden cahil insanlar olduğu için delil araştırmayınca, dinini araştırmayınca ister istemez bu gibi bidatlara bulaşıyorlar. Ha baş kapatmak bidat mı? Yok. Resulullah da kapatmış aleyhissalatü vesselam. Takkeyle kapatmış, yeri gelmiş Resullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeri gelmiş bu Arapların o puji denen örtüsü var. Onun da kapatmış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Genel itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve İbnül Kayman'da ifade ettiği üzere dışarı çıktığı zaman... Genel olarak kafasını aslında kapatmış peygamber sağlam. Evdeyken açmış genel itibariyle. Ha, buna iten sebepler olabilir, olmayabilir. Peygamber yapmış. Şimdi bazı akılcılar şey diye yorumluyorlar. İşte tozluydu, çöl iklimi, rüzgar geliyordu, toprak geliyordu, ondan saçını örtüyordu falan. Bunlar yorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapmış. Ama insan bunu bir şeye has kılarsa, sadece namaz kılmaya mesela, sadece Kur'an okumaya has kılarsa ne olur bu? Bidat olur. O yüzden bu ikinci kısım asıl itibariyle meşru. Fakat bir şeye has kılındığı zaman bidat olan bir şey. Yani kafayı örtmek şeriatta meşru bir şey. Erkek için başını bir, saçlarının bir örtüyle örtmesi. Ama bunu bazı ibadetlere has kılmasıyla ne yapıyor insanlar? Artık bidat haline dönüştürüyorlar. Evet. Tabii örnekler çok arttırılabilir. Bu, bu sadece Şeyh'in burada getirdiği bir tanesi. Meşru diğer ibadetlerin meşru kılındıkları alanın dışında yapılmaları da böyledir yasaklanan zamanlarda nafile namaz kılmak, şek günü ve bayram günlerinde oruç tutmak ve benzerleri buna örnek Yani şek günü neydi? Hatırlarsanız oruç babını işlediğimiz zaman da yani bayram olup olmamasında şüphe edilen vakit, öyle mi? Öyle olduğu zaman terk etmek eftal olandı. Peygamber bunu tavsiye etmişti Aleyhisselatü Veya başka örnek verdiği, ee, burada nafile namazı kerahat vaktinde kılmak, işte yasaklanan güneşin tam batıyorken veya doğuyorken o kerat vakti 10-15 dakikalık süre, 20 dakikalık süre. O süre içerisinde kalkıp nafile kılmak da böyle yasaklanmış işlerdendir. Evet. 205. Soru 205. İbadetle birlikte yapılan bidatin kaç hali söz konusudur? Evet. Cevap. İki hali söz konusudur. Birincisi, ibadeti büsbütün iptal etmesi, geçersiz kılması, sabah namazına üçüncü, akşam namazına dördüncü, Yahut dört rekatli namazlara beşinci rekatı kasti olarak ilave etmek gibi. Aynı şekilde eksiltmenin hükmü de böyledir. Yani kasıtlı olarak eklemek veya eksiltmek bu iptal eder ibadeti. Ama insan unutarak ne yapabilir? Ziyade veya eksik yapabilir. Bu zaman ne gerekir? Sehif gerekir. Namazsa bu fazla kıldıysa veya eksik kıldıysa, sehif seyredeysa eksikse ne yapar? eksik kalan rekatı kalkar tamamlar ama ziyade yaptıysa bir sev secdesi yapar. Selam verip namazdan çıktıktan sonra adı özür secdesidir. Yani Allah'tan bağışlanma dilemedir ki ibadette gaflette olduğu için. Yani bu hata secdesidir. Allah'tan bağışlanma dilemektir secde ederek. Bu ee, kasti olmazsa böyledir. Kasti olursa dediğimiz gibi ibadeti mutlak olarak nefh eder. O yüzden Ebu Hanife'nin mesela şey fetvası meşhurdur ilim kitaplarında. Kasıtlı olarak abdestsiz namaz kılan kafirdir diye bir fetvası mevcuttur. Normalde insan bazen unutabilir, abdesti var zannıyla namaza durabilir. Sonra namazdayken aklına gelebilir, abdestsizdir. Adam vardır, korkar milletten çıkamaz cemaatten, utanır hayal eder değil mi? Ki Peygamber size bir gün diyor, kim devleti yediyse gitsin abdest alsın, sahabeler yeni devleti yemişler. Halbuki biri orada yani şey yapmış gaz çıkarmış ama utancından kalkamıyor abdest almaya. Resulullah da onu şey yapmamak için aleyhissalatü vesselam, insan hakir düşürmemek için, biliyor herkes devleti yemiş diyor, kalkın gidin abdest alın diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kalkıp insanlar abdest al. Bazen utancından böyle şeyleri yapamayabilir. Dolayısıyla cumhur ulema haram demiş böyle bir şey. İnsan kasıtlı olarak abdestsiz namaz kılsa, bu anife tabii kötülüğün önünü almak babından bu konuda müteşeddit olduğundan dolayı şiddetli bir fetva verip kafir olacağını dahi söylemiş. Yani kasıtlı hata yapmakla kasıtsız hata yapmak arasında fark var ama hangi meselelerde? Şeriata mutabık meselelerde. Yani şeriatın muhalife olan şirk küfür meselelerinde kastın hiçbir önemi yok. İnsanların çoğu bu meseleyi de karıştırıyor. Yani şeriata mutabık olan amellerin içerisindeki kasıtlı ve kasıtsız amel yapmak meselesini şeriatın dışında adam oy kullanıyor Allah şirk koşuyor diyor ki ya şeriat gelsin kastıyla vermiş diyor. Kastın burada önemi yok ki. Niye? Burada Allah'a şirk koşmak var söz konusu. Adam kabire kurban kesmiş ama Allah yakınlaşmak kastıyla kesmiş. Yani demiyor ki bu ilahtır. Kastın burada önemi yok. Yapılan fiil şirk olunca, küfür olunca kasta itibar olunmaz. Kasıt nerede geçerlidir? Şeriata mutavuk olan amellerin bünyesinde sadece geçerlidir. Evet. Tabii kasıttan, özür dilerim, kasıttan kastımız ne? Yani irade. Şimdi şöyle bir şey var, intifal kast bir mesele daha var hepinizin bildiği. Nedir o? Adamın yani bir sözü söyleme irade etmemesi, bir fiil yapma irade etmemesi ki Meşhur Müslüm hadisi, adam biri devesini kaybediyor. Tam helak olacakken çölde, suyu üzerinde, yemeği üzerinde bir bakıyor ki uyumuş artık ölümü bekliyorken bir bakıyor ki şey gelmiş, devesi gelmiş. Ondan sonra kalkıyor diyor, Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyor, haşa. Halbuki diyecek ki ben senin kulunum sen benim Rabbimsin. İşte bu intifar kastı yani bu kastın aslı, kasıt kelimesinin aslı. Yani bir fiili yapmayı irade etmiyorsunuz, azmetmiyorsunuz ama insanlık hali dilden bazen böyle şeyler sadır olabilir. Dille beyin her zaman aynı şeyi konuşmaz. Adama deriz ki ya böyle diyorum ya öyle denir mi diyor benim karşımdaki adam ben öyle mi dedim diyorsun. Halbuki yani söylemişsin bir kayıt cihazı olsa sen o sözü söylemişsin ama beyninde zannediyorsun ki söylemedin mesela. Bu işte hani insanlığı fıtri bir şey yani bir eksiklik bizde var olan. Dolayısıyla bu kasıt her fiilde aranır. Bu tarz bu çeşit bir kasıt ister küfür ameli olsun, ister şeriatın muhalif furudaki amelde olsun. Bu kasıt her amelde aranmalıdır. Adam var içinde Kur'an-ı Kerim var. Montun bilmiyor üzerine oturmuş. Bu adam tekfir edilmez. Niye? Burada kasıt yok. Adam Kur'an üzerine oturmayı kastetmemiş. Ama Kur'an'ın üzerine bilerek oturmuş. Küfre girmeyi kastetmiş mi, kastetmemiş mi? İşte bu başka bir şey. Burada onu hiç araştırmıyoruz. Eğer o, onun üzerine oturma fiilini irade ettiyse kafir olmuştur. Dolayısıyla kasıt kelimesinin alimler katında tafsilatı vardır. Bazen görebilirsiniz ki bir amelde derler ki burada kasıt önemlidir. Bazen görebilirsiniz ki iş bir şekilde kast aranmaz. Bu, bunu yapan kafirdir, bunu yapan müşriktir. Aslında burada alimlerin tutarsızlığı yok. Burada ilim okuyan talebelerin, ilim okuyan Müslümanların bu gibi ıstılahlarının tafsilatından habersiz olmalarının, cahil olmalarının aslında işgali var. Bu sorundan dolayı herkes okuyor. Biri küfrü kasıtla, irade etmeyle işlemenin kafir olduğu sonucuna varıyor. Biri de hiçbir amelde kasıt gözetmiyor mesela. İkisi de kınanmış şeydir. Dediğimiz gibi kasıt kelimesi çok genel bir kelimedir. Alimlere katında tafsilatı vardır. Bize düşen nedir? Her mevzunun yerli yerinde talim edip öğrenip ona göre bu kasıt kelimesinin tafsilatına e, neticesinde amel etmektir. Artık meseleleri tatbik etmektir. Evet. İkinci hal ise sadece bidat olan bölümün batıl olması ve bidatin yapıldığı amelin batıl olmamasıdır. Amel sahih ama amele yapılan ziyade batıl. Ne gibi misal? Abdest alan bir kimsenin üçten fazla azalarını yıkaması gibi. Mesela? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir abdestin batıl olduğunu söylememiş. Aksine kim daha fazlasını yaparsa o kötü bir iş yapmış, haddi açmış ve zulmetmiş olur buyurmuştur. فَمَنْزَادَ عَلَى هَذَ فَكَتْ اَسْرَى وَتَعَدَّ وَظَلَمَ Üç tane kelime kullanmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, kötü bir iş yapmıştır ve haddini açmıştır ve Zulmetmiştir. Yani bu kadar kötü bir iş. Ama demiyor Resulullah batale, batıl olmuştur yaptığı şey. O yüzden bakın bu yani muasır fıkıh kitapları çok şey kitaplar, kasır kitaplar, eksik kitaplar. Yani geçmişin yazdığı kitaplara baktığınız zaman işte Hanbeli mezhebinde, Şafii mezhebinde ondan sonra işte Maliki ve Hanifi mezhebinde 30 ciltlik 40 ciltlik eserlere mukaddimesini okuduğunuz zaman o kitabın müellifi yazıyor. Diyor ki eğer Batale'yi kullandıysam diyor bu kitapta anlayın ki diyor ibadetin aslını yok etmiştir diyor. Eğer dersem ki kötü bir iş yapmıştır. Buradan diyor anlayın ki bu kerih görülmüştür ama haram değildir. Yani her alimin kendi katında böyle ıstılahları vardır. Yani kelimeden irade edilen bir man mana vardır. Dolayısıyla burada da Resulullah Sellemin kullandığı kelimelerin her birinin de manası var. Aleyhissalatü vesselam bu üç tane kelimeyi kullanarak şey yapmış. Hani bu fiilin ne kadar kötü olduğunu ortaya koymuş ama batıllığını ve iptalliğine işaret etmemiş. Yani bir adam dört kere yıkayınca o abdest geçersiz midir? Cevap hayır. Yani o abdest geçerlidir ama fazlalık kısmının günahını kazanmıştır. hatta açtığı için. Çünkü en fazla üç. Bir yapabilir mi? Yapabilir. Abdullah İbni Ömer Mekke fethettiği gün ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün azarlarının birer kere yıkadığını gördüm. Osman'dan gelen Bukhar Müslümanisinde Osman diyor size Resulullah abdestini göstereyim. Dirseklerini iki kere yıkıyor kollarını. Ömer Osman radıyallahu anh. Bir yıkamak sahih. iki yıkamak sahih. Üç yıkayabilirsin sahi, ama dördüncüsü nedir? Ziyadedir, batıldır, bidattır. Onun günahı vardır kişi. Evet. Buna benzer diğer bidatlar da böyledir. Hı. Soru 206. Muamelatta bidatlar ne demek? Bidat ne demektir? Cevap. Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde olmayan şeyleri şart koşmaktır. Mesela köleyi azat edenden başka bir kimse nehine vela hakkını şart koşmak bu türdendir. Yani köleyi azat edenden başka bir kimse lehine vela hakkını şart koşmak diyor. Yani vela hakkı dostluk hakkı. Yani bir adamın bir kölesi var onu azat edecek. Başka birine dostlu olması lazım ki ona mesela onu şey yapasın diyor. Hibe edebilesin, hediye edebilesin. Böyle bir şart yok. Bunu insanlar sonradan kendileri çıkarmışlar mesela. Berile kıssasında olduğu gibi. Hı. Çünkü onun sahipleri velanın kendilerinde kalması şartını koşunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe vermek üzere ayağa kalkmış Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurmuştur. Şimdi bir takım kimselere ne oluyor ki? Allah'ın kitabında olmayan bir takım şartları koşuyorlar. Allah'ın kitabında olmayan bir şart ne olursa olsun batıldır. İsterse yüz tane şart olsun. Allah'ın verdiği hüküm hakkı. Haktır. Allah'ın şartı daha sağlamdır. Sizden bir takım adamlara ne oluyor ki? Onlardan biri kalkıyor, ey filan sen azat et fakat vela benim olsun diyor. Vela ancak azat eden kimsenin hakkıdır. Herhangi bir haramı helal ya da helali haram kılan her bir şart da böyledir. Yani burada Peygamber Sasan'ın anlattığı mesele şu, köleyi azat et diyor. E Azat edince ne olacak? Onun üzerindeki velayeti kalkacak. Velilik ne demek? Onun bütün maslahatı, mevsedeti olan durumlarda söz sahibi olmak. Mesela bir baba kızı üzerinde nedir? Velidir. Öyle değil mi? Onun evlenmesi, nikahı, yarın nikahladıktan sonra onun başında çıkacak sorunlar kocasıyla kim çözmeye gelecek? Velayeti olan şahıs gelecek. Yani sadece bu baba çocuk ilişkisinde böyle değil. E, nikah işinde de böyle değil. Kölelikte de bu aynı şekilde. Eğer biri senin kölense, sen onun efendisiysen, senin onun üzerinde velan vardır, velayetin vardır. Onun bakınması, işte barınması, evlenmesi, her şey kimin üzerinedir? Senin üzerinedir. Burada işte bir takım kimseler bu beriyle kıssası denen kıssada e, köle azat etmek noktasında şey yapıyorlar. Hani tamam köleyi azat edelim, mecbur kalmışlar azat etmeyi ama gene velayetleri bizde kalsın. Bu neden böyle oluyor? Cahili adetlerde de var. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Allah şunu anlatıyor ayeti kerimede. Diyor kadınların hani şeylerine çadırlarını örtü atarak onlara velayet talep etmeyin. Yani o dönemde bir kadın öldüğü zaman cahiliye adeti gidiyorlar şey yapıyorlar. Kadının çakaldığı çadır üzerine bir örtü atıyorlar. Bu kadın benim diyorlar. Niye? Kadın zengin mesela. Kadının malı var. Velayetini alırsa onu alacak. Veya köle zengin. Kölenin efendisi ikram etmiş ona. Veya başka maslahatlar var orada kendisi için. Vela talep ediyor. Halbuki yani kadının velayeti böyle talep edilmez şeriata göre. Nasıl olur? Nikahlarsın. Nikahladıktan sonra artık senin velayetini adına Veya onun Müslüman bir yakını varsa o ölmüşse. Yani bunun farklı halleri mevcut biliyorsunuz tafsilatı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da dikkat ederseniz burada ne diyor? Allah'ın kitabından olmayan bir şart ne olursa olsun batıldır. Allah'ın yani Burada demek ki şartın bir tafsilatı var. Bunun en mesela bariz açık görüldüğü meselelerden biri fıkıh kitaplarında bir kadının evlenirken kocasına nikah akdinde şu şartı koydurması. Benim üzerime ikinci, üçüncü, dördüncü evlilik yapmayacaksın mesela. Kadın bu şartı koyabilir mi? Koyamaz mı? Alimler bunu tartışmışlar. Niye? Mesela bir nas var. Diyor ki Peygamber Sosan, hani yerine getirmeyi sizin üzerinize en helal olan, en doğru olan şart Nikahta vaat ettiğiniz şarttır diyor. Yani namusları kendinize helal kıldığınız anlaşmadır, akittir diyor. Şimdi bu hadisin umumuna bakıldığı zaman o zaman yani nikah anlaşmadır, karşılıklı rızadır. Şartsa işte haramı helal, helale haram kılmadıkça, küfre etmedikçe şarttır. Dolayısıyla bu genel şeye baktığınız zaman ifadeye o zaman kadının böyle bir şart koyma hakkı çıkar ki hanifiler ve başka mezhep sahipleri bu şartı kabul etmişler kadınlar. Demişler ki kadın dilerse bu şartta kocasıyla evlenebilir. Ama Hanbeli fakihleri ve diğer mezhep alimleri şafirlerden özellikle gene malikilerden bunların cumhuru kabul etmemişler bunu. Çünkü demişler ki bu hadis ve başka hadisler var. Peygamber Sasan diyor ki şart diyor Allah'ın haramını helal, helaline haram kılmayandır. Yani o ancak şart olarak kabul edilebilir. Burada ise Allah'ın erkeğe helal kıldığı bir helali kadının dolaylı yoldan Haramlaştırması, yasaklaması var. Ya tabi bu şunun gibi değil. Yani devletin bir kanun yapıp işte bundan sonra sakal koymak yasaktır. İşte kimse sakal koyamaz gibi Yani bir yasak değil. Teşrisi yapılmış, şey yapılmış. Kadın mesela bunun mübahlığını, helalliğini kabul etmekle beraber, buna itikat etmekle beraber böyle bir şeyi talep ediyor olabilir. Ki hiçbir kadın zaten üzerinde ikinci, dördüncü gelmesini kabul etmez fıtratı. Resulullah'ın hadisi var. Kıskanmak kadına baskılındı. Savaşmak erkeğe sabredene cennet var. Hani bu konudaki nasları zaten malum biliyorsunuz. İşte bu yüzden alimler nasların umum ifadeleri hep yani delaletleri zanni olduğu için çok açık kat'i sarı olmadığı için hep istihat yapmışlar. Yani burada da mesela bu mesele de bizim görüşümüz kadının böyle bir şart koyma hakkının olmamasıdır ki bu zaten itikadi bir nifak delalet eder. Yani bu mesela itikadi bir nifaktır kadınlarda. Özellikle feminist kadınlarda yani feminist cahiliyeden gelmiş kadınlarda yer etmiş itikadi bir küfürdür. Açık söyleyeyim ben bunu. Yani birçok kadın şu anda itikadi nifak özelliği nedir? Kalpte gizlenip zahire küfrün çıkmamasıdır. Yani dünya ahkamında Müslüman hükmü alıp ahiret ahkamında kişinin kafir dirilmesidir. Hani birçok kadında itikadi böyle bir küfür söz konusudur yani. Çünkü itikadi nifak altı çeşittir. Daha önce anlatmıştım. Bir tanesi nedir? Resulün getirdiğine buğz etmektir. Yani bu peygamberin getirdiği şeriat. Bunu mübah kılmış. Mübah kıldıysa kimsenin buna buğuz etmeye hakkı yok. Kerih görmek mi? Yani Ayşe hadisinde olduğu gibi. Şimdi bir hadis var. Resulullah diyor ki <Sessizlik> e, Kim Allah'la karşılaşmayı severse Allah da onunla karşılaşmayı sever. E, kim de kerih görürse Allah da onunla karşılaşmayı kerih görür. Doğru mu? Doğru. Ama Ayşe peygambere sorduğunda diyor ki Ya Resulallah hangimiz ölümü kerih görmez? Şimdi burada kerahiyetin sınıfları ve çeşitleri var, farklılığı var. Yani insan fıtraten kerih görür ama rızasızlık olmaz insanda değil mi? Yani biz ölüme razıyız, Allah'ın kaderine razıyız, teslim olduk. Allah bizim canımızı çekip alacak bir şekilde vakti geldiğinde, Allah'ın bize takdir ettiği ecel geldiğinde. Aynı şekilde kadın kerih görebilir bunu ama buna rıza göstermek gibi bir şartı var. İmanı tahakkuk edip tah, e, tahsil olabilmesi, hasıl olabilmesi için böyle bir şart var. Dolayısıyla nikah bir anlaşmadır. Ee, mesela şey anlaşmaları, ticaret anlaşmaları bir anlaşmadır. Gelelim mesela ticaret anlaşmalarındaki küfür maddeleri mesela. Anlaşmazlık kanununda İstanbul İcra Mahkemeleri yetkilidir. Onların verdiği karara biz ve vesaire gibi küfür maddeler var. Öyle değil mi anlaşmalarda? Hani yetkilidir ifadesinin küfre delaleti açık değil zaten. Ama açık bazı anlaşmalar var. İşte taraflar anlaşmazlık kanununda İstanbul İcra Mahkemesi'nin Verdiği hükme rıza göstermiştir. Bak çok açık bir küfür maddesi. Bunun zaten, bu şart şart değil yani. Bunu Müslüman zaten imzalayamaz. Bunun zaten geçerliliği yoktur. Müslüman bundan beridir mesela. Dolayısıyla şart ola, hani şunu biri getiremez. Ya tamam kardeş öyle diyorsun da işte Nas var. E, naslar Resulullah sağ bize ahdimize e, sadık olmamızı, müşriklerle anlaşma yapmamıza rağmen anlaşmamızda sadık durmamız gerektiğini nasihat etmiş. Din bize bunu öğretmiş değil. Hani böyle bir anlaşmazlıktan mahkemeye gitmenin gerekliliğini haşa anlatamaz. Çünkü bu şart şart değildir. Kur'an ve sünnet aslından çıkmamıştır. Yani dolayısıyla mevzu derin yani onlar artık fıkıh e, bablarının alt meseleleri. O inşallah Allah bize nasip eder, takdir eder bu meseleleri de böyle Tafsili işlersek fıkıh derslerinde orada zaten gerekecek ama bu asıllar orada lazım olacak. Yani o meseleleri okurken bu asılların ne kadar lazım olduğunu idrak edeceksiniz inşallah. Evet nereye vardı? Ashab ve ehlibet burada kalalım. Haftaya buradan devam ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa da nefsim ve şeytandandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa en tesafürke o tullirin.